izleyenler gülümseyin lütfen. Güler yüzlü olalım. Bugün Polat Doğru'yla oturduk, konuştuk, karar verdik. Gülümseme, güler yüzlü olma üzerine konuşmaya karar verdik. Öyle değil mi Polat'cığım? Öyledir hocam. Zaten işin acı kısmı da burası. <gülüyor> yani insana bu kadar yakışan, bu kadar e, üzerine oturan, onu çekici kılan, sevimli kılan, sevilebilir kılan bir şeyin ee, bir problemmiş gibi böyle bir programda ele alınıyor olması bana çok acı geliyor. Evet. Ee, fakat böyle bir sorunumuz var. Var değil mi? Yani var şimdi kabul etmek lazım. Biz çok da güler yüzlü bir toplum değiliz. Evet. Mutlak sebepleri vardır, mutlak gerekçeleri vardır ama bizim pek güldüğümüz, birbirimize gülümsediğimiz söylenemez. Evet. Ee, hani benim düşündüğüm zaman aklıma ilk gelen şeydi bunun mutlaka kültürle bir yerle bir şeyle bir bağlantısı olması gerekir diye düşünüyorum bir anımı paylaşalım hocam şimdi biliyorsun ben e, doktora e, programı için Amerika'ya gitmiştim Aha. normal bir Türk delikanlısıyım Slesi. 26 yaşındayım <gülüyor> Silifke'de büyüdüm kendime göre özümsedim falan ve e, süpermarkette alışveriş yapmak üzere işte bakıyorum böyle gidiyorum falan bir kadın geçiyordu, benden tarafa baktı. Her şey o kadar kötü olamaz dedi. Şimdi ya kime söyledi bunu diye sağa sola falan baktı. Kadın bana söylüyor her şey o kadar kötü olamaz. Farkına vardım ve bu deneyim 4-5 kere oldu ve şunun farkına vardım ki toplum benden güler yüz bekliyor. Aynen. Ve nasıl ki sabahleyin kalktığı gibi sokağa çıkamazsın. Evet. ...böyle toplumun içine çıkabilecek bir şey giymen lazım. Aha. Yüzünü de giydirmen lazım. Öyle bir şey bekliyorlar. Ve orada farkına vardım hakikaten. Ee, aman yüzümün farkına varayım. Ee, bir de bu bayramda bir şey farkına vardım. <gülüyor> Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Kurban bayramından bahsediyorsunuz. Kurban bayramında hani bizim bayram programı vardı ya... Evet, ...kendimi hocam. seyrettim. Evet. Ya ben ciddi dinlerken... ...hakikaten o kadının söylediği <gülüyor> gibi oluyorum. Her şey o kadar... <gülüyor> Dinlerken çok çok asık suratlıydı yani bir şeyi böyle dinlerken falan kendimi verdiğim zaman haşmetli e... dinliyorsunuz hocam <gülüyor> öyle mi? <gülüyor> Şimdi e, değerli ziyaretler o kadar asık suratlı değilim ama bir şey ilgi gösterip dinlerken tahmin ediyorum yüzüm böyle bir durum oluyor. Bu televizyon ekranı için yüzümü eğitmem lazım geldiğinin farkına vardım. Ee, onu da paylaşmak istedim. Hocam o konuyla ilgili kendi öğretmenlerinizi bence gözden geçirin. Yani muhtemelen bize zamanında bunu öğrenmeni yollarmışlar. Öyle gülerek dinlenir mi falan demiştir birisi. Evet. Ve ondan sonra o bizde ciddiyetle dinlenilir yerleşmiştir hocam mutlaka. Yani gülümseyerek dinlemeyi de öğrenebiliriz ve o öğrenilebilir bir şey diye düşünüyorum ben. Hafif meşrep olmamaya da öğrendin. Evet hocam. Evet, <gülüyor> evet, evet. Tam, tam öyle olmuş. Evet. Peki hocam yani bu özü itibariyle kültürle ilgili bir mesele. Besbelli ki yani. ben İzmir'de büyüdüm. İzmir'den İstanbul'a geldim ve geldiğim ilk anda fark ettiğim şey oydu. Ya burada herkes çok kızgın. Herkes çok kızgın, herkes çok gergin. Selam vermiyorlar, konuşmuyorlar, gülümseyerek bakmıyorlar falan. Otobüs şoförüne iyi günler diyorum adam hiçbir cevap vermiyor. Bir süre sonra ben de öğrendim ki burada böyle bir durum var ve bu sadece İzmir İstanbul için geçerli değil. Bugün Anadolu'nun bazı kentlerinde de mesela gittiğinizde görüyorsunuz kimi kentler gülümseyen kentler. Yani niye öyledir, niye değildir onu bilemem ama daha yumuşak, daha sevimli, herkes daha keyifli falan. Bazılarında daha gergin bir hava var, insanlar daha sinirli bakıyorlar, gülümsemekten daha uzaklar. Ee, o zaman benim aklıma gelen ilk şey oluyor. Yani bunun bir, bir biçimde kültürel bir bağlantısı var gibi geliyor. Evet. Şimdi e, eğer bir ortamda benle sen karşılaştığınız zaman e, bizim insan olarak birbirimize değer vermemiz, güven duymamız yüksekse Aha. o zaman benim sana gülümseme ihtimalim artıyor. Doğru. E, i̇nsan olarak değer vermem ve güven duymam yüksekse. güvenme ve güven duyma. Şey, e, insan olarak değer verme, güven duyma. iki tane faktör var burada. Ama tanımıyorsan tanımadığı insana önemsiyor muyum, tanımadığı insana güveniyor muyum meselesi gibi işin evet. içerisine. Şimdi burada işte kültürel faktör işin içerisine giriyor. Tahmin ediyorum zeminde bir aşiret kültürü var. Tanımadığın insana ne selam veriyorsun? Tanımadığın insana ne gülümsüyorsun gibi böyle bir korkumuz var esasında. Ve bu gittikçe yaygınlaşıyor. Şimdi gülümseme insanın sıcak tarafını gösteriyor. Aynı. Sevgi tarafını gösteriyor. Aynen. Ve e, testosteronun ürettiği bir şey değil. Anladım. <gülüyor> yani Testonun böyle erkekliği üzerinde bir şey savaşmaya, böyle bilmem neye gittiği zaman kişilerin gülümseme değil. Böyle soğuk alma, yakalama durumunda. Gülümseme de ee, ...bu oksitosin dediğimiz... ...beynin ayrı bir salgılaması var. Aha. Ee, böyle sevecenlik... ...koruma, işbirliği içerisine girme gibi... Ee, ...nörobiyolojisi bunun bu oluyor. O zaman... ...eğer bir kültür... ...erkek olmaya... ...güçlü olmaya... ...afetmeye çok önem veriyorsa... ...iki kişi birbirini tanımıyor. Bir, karşılaştığı zaman... Kim kimi edecek? Önce ona bakıyor. Ona bakıyor. Burada tabii. kimin borusu geçecek diyor. Aa. Güler yüzlü olanın mı? Asık suratlı olan. Gayet tabi asık suratlı olan. Adam telefonda bile böyle konuşuyor. Alo <gülüyor> diyor. Sen kimsin diyor. kim aradınız diyor. Kimsin onu söyle diyor. Sonra oh. <gülüyor> ortaya çıkan şu ki bir mevki sahibi birisi. Evet. Adam devleti temsil ediyor. Onun için. Aha. Alo sen kimsin diyebiliyor yani. Ee, farkında değil. Ben güçlüyüm diyor. Aynen. Eee Ondan dolayı mesela ben Türkiye'de görüyorum. Kendisini tanıtırken şimdi ben kendimi tanıtacağım sana. Şöyle bir yüz ifadesi tanıştı, tanıtıyorum. Ah. Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu diyorum. Hürmetler buyurun. <gülüyor> şimdi ayrıca söylüyorum yani. Bakın Profesör Doktor diye altını çiziyorum. Baktım ondan o kadar etkilenmeden Diyorum bir televizyon programım var. Kesmedi sonra. <gülüyor> 14 kitap yazdım diyorum. Oğuz. Oh. Şu şu, şu şu şu şu şirketlere seminer verdim diyorum ve şu şu şu şu adamlara doğrudan konuşabilecek durumum var diyorum. Aha. Tabii böyle söylemiyorum ima ediyorum. <gülüyor> ya o zaman. <gülüyor> Şimdi karşıdaki de eğer benden daha güçlü bir hemen yüzüm değişiyor. O zaman ne oluyor? Ooo efendim zaten kusura bakmayın tanıyamadım. Tabi efendim tabi efendim <gülüyor> kusura bakmayın. Affedersiniz gayet tabi falan hadisesi var. Böylelikle ben sürekli kendimi güler yüzlü olmaya karşı korumaya çalışıyorum. Özellikle tanımadığım güvenmediğim insanlara karşı. Bir kapı mı açılmış? Bir ekmek oraya? verir misiniz demiş. Aha. <gülüyor> Bir ekmek verir misiniz demiş. Şimdi vatandaş demiş ki paran yok mu? Var demiş. E, ne yalvarıyorsun demiş. Vere ekmiş. Şimdi verir misiniz? Ulan erkek gibi konuşamıyorum. Ver abi ekmek diyeceksin o ekmek verecek ha. sana. Böyle nedir verebilir falan filan hadisesi. Ondan dolayı dominant maskülün böyle taş fırın adama, güler yüzü olmak falan yakışmaz gibi yüz. Peki kaybettiğimiz ne diye bir soru çıkıyor ortaya hakikaten o zaman. Valla ben şunu kaybettiğimizi düşünüyorum hocam birbirimizle bir ilişki fırsatını kaybetmiş oluyoruz diye düşünüyorum. Birbirimiz, i̇nsan insana. İnsan insana bir ilişki fırsatını kaybetmiş oluyoruz diye düşünüyorum. Sadece erkek için geçerli değil kadınlar da en az erkekler kadar asık suratlı ama o kadar haklılar ki yani, yani. herhangi bir kadın tanımadığı bir yerde tanımadığı insanları gülümsemeye başlasın hadi bakalım ne oluyor? Yani kaç dakika sürüyor birinin bu kadına bir teklifte bulunması veyahut da bir şekilde bir ilişki kurmaya çalışması insan insana bir ilişkiden bahsetmiyorum burada bir kadın bir erkek olarak ilişkilenmesi kaç dakika bir zaman alıyor. Evet. E öyle olunca insanların önüne bir şans da kalmıyor. Ben mesela o bahsettiğiniz asık suratlı vatandaşlara şey sormak istiyorum. Ya abi hakikaten doğuştan mı böyleydin sonra mı böyle oldun? Yani içinden mi gelmiyor yoksa geliyor da tutuyor musun? Fakat bu sorunun cevabını biliyorsun. Çünkü payraz doğduktan ne kadar sonra Altı 6 gülümseldi? saat sonra hocam. Yani kucağımıza aldıktan 2-3 saat sonra çocuk gülümsedi ve ben hüngür hüngür ağladım. Yani bugün de aynı suratla gülüyor. Eminim 50 sene sonra da aynı suratla gülecek. Değişmedi o ilk güldüğü neyse onunla gülüyor ve o, o kadar özel bir şey ki diyorsun ki o zaman bu bu çocuk bununla geldi. O adam da bir şeyle geldi ya ben onu görmek istiyorum benim açımdan bir sakıncası da yok hakikaten mevkisinden de hiçbir şey kaybolmayacak benim için. Tam aksine de şunu da düşünürüm ben ya bu adam bu mevkiye bu pozisyona rağmen böyle gülüyorsa hakikaten bunun bir hikmeti var kendimize dikkat edelim saygıda kusur etmeyelim abimize. Ama adam asık suratlılık yaptığı zaman benim inadına terslik yapasım geliyor yani ya niye bu ben o asık surattan hoşlanmıyorum. Evet evet. Sadece ben değil birçok insan için bu durum böyle ama evet. o geçerak şeyse ise herkes onu yapmaya evet. başlıyor bir yerden sonra. Benim bugün bu yaşta farkına vardığım şu. Asık suratlı insanı gördüğüm <gülüyor> zaman bir canım diyorum güçsüz olduğuna o kadar inanıyor ki evet. asık surat maskesiyle Aynen beni öyle. uzakta tutmaya Aynen çalışıyor. Halbuki o insan güçlü oluruz ispat etmek üzere asık suratlı oluyor ama benim için yemezler. Çünkü ben bir bilim insanı olarak o asık suratı bir zayıflığı örtmek için bunu kapsadığını düşünüyorum. Ve yazık ya. Düşün ki ee, yani askeri hayat var, sivil hayat var. Hayat çok karmaşık. Yani... Ee, ve askeri hayatın gerekleri olarak herkes hakikaten bir disiplin içerisinde ve belirli bir silsile içerisinde yaşamak hı hı. zorunda. Ama bütün ömrünü böyle yaşamayı düşündüğün zaman biliyorsun o zaman sanat nerede, müzik nerede, sevgi nerede, dostluk, işbirliği birliği nerede, Şimdi onu... sevecenlik tamam. nerede ve dediğin gibi insanı esas insan yapan o Doğduğundan itibaren var olan gülümseme, Tabii. uzak kalma durumu ve yalnızlık duygusu. Tabi o zaman şu itirazı getiriyor bu insanlar yani ya onu da yaptığımız zaman suistimal ediliyor diyorlar. Çok da haksız değiller yani düşünün mesela bir iş yerinin başındaki bir adamı. Herkes bu görüş içerisinde bakmıyorsa, herkes hayatı böyle değerlendirmiyorsa onun altındaki insanlar onun gülümseyen bir insan olmasını ...güçsüzlük olarak değerlendirebilirler yani. Ve değerlendiriyorlar falan. Ben geçenlerde bir... E, ...kentteydim. E, deniz kıyısında. Ve orada... E, ...savcı bey işte benim konuşmamdan sonra dedi ki... ...konuşması kolay Doğan Bey dedi. Hı. Yani... ...konuşması kolay dedi. Ben dedi, sizin birkaç kitabınızı okudum, etkilendim dedi. Ve dedi, e, ben dedi... E, ...hapishaneye gittiğim zaman dedi... E, Savcı olarak herkese ismen hitap etmeye, günaydın demeye başladım. Ve dedi, dört gün sonra, dört gün sonra kimse beni karşılamadı. Ee, herhangi bir şekilde e, benim saygı diyeceğim şey ortadan kayboldu. Hiçbir şey yapılmamaya başladı dedi. Ve dedi, bunun gittikçe laçkalaşmaya ve disimsizliğe götürdüğünün farkında olarak bir kıyamet kopardım dedi. Biliyor musunuz dedi, ertesi gün otuz kişi karşıladı beni dedi. Ne diyeceksiniz buna dedi. Şimdi burada hakikaten çok önemli bir gözlem ve bir gerçek var. Burada esasında her bir otorite durumunda olan, Türkiye'nin geleceğini etkileme durumunda olan aydın kişiye bir görev tutuyor. Yani şimdi ve burada görevimizi yaparken mevcudur ayrın devam etmesini mi istiyoruz? Yoksa elimize bir eğitim fırsatı geçmiş olarak görüp, Şimdi ve burayı öyle kullanalım ki yavaş yavaş saygılı bir kültürün, saygı kültürünün, korku kültürünün değil, saygı kültürünün oluşmasına bir fırsat mı hazırlayalım meselesi var. Onun için iki şey birden yapacağız. Bir, mevcut disiplini devam ettirmeye ama disiplinin temelindeki korkunun değil, esas orayı yönetmesi gereken değerlerin oluşmasına. Bana dedi, hocam koridora giriyorum dedi, bir banka üst düzeydeki seminer veriyorum Benden üç lütbe aşağıdaki direktör diyor ki dedi, Hüseyin iki çay getir bir açık olsun. Başüstüne direktörüm dedi. Götürüyor. Ben dedi Hüseyin Bey bir çayla ben rica ediyorum lütfen açık olsun. Her seferinde unutuyor hocam dedi. Hiç açmayın her seferinde unutuyor dedi. <gülüyor> Şimdi ben ne yapayım? <gülüyor> Aynı şeyi söyledi. Bak sen öyle bir tavır içerisinde olursun ki direktörünle konuşursun. Bakın sen kimi çağırıyorsun <gülüyor> böyle ya köpek mi çağırıyorsun? Ben nasıl çağırıyorum? Dikkat et. Ayrıca Hüseyin'e de konuşursun. Derse ki gel. Çocuğum var değil mi? Seni işten atacağım olan birisi varsa o benim. Hah. Başkası değil. Ama ben sana Hüseyin Bey demeye devam edeceğim. Gözüne bakmaya devam edeceğim. Ama gücün bende olduğunu bil. Ve Bey olduğunu da unutma. Burada bir beyefendi olarak çalış. Ve senden rica edilen Ilgi duyulan şeye ayrı bir kulakla dinlemeye başlar. Adam anlar. Anlar. Güçlü insanda güler yüzlü ve kibar olabilir meselesi. Değerli izleyenler, şimdi gülümseyen insan güçsüzdür formülünü yıkmamız lazım bizim her birimizin. Gülümseyen insan, olgun insan, gerçek güç ondadır. Ve bunun bilincinde olarak bizim her ortamda bir eğitim bilinci içerisinde etkileşim kurmamız lazım. Kısa bir adam sana birlikte olacağız. Evet. Gülümseyiyoruz. Sakın zayıf olduğumuzu sanmayın. Çok güçlüyüz, çok güçlüyüz. <gülüyor> Bu ülkenin geleceğini etkileyebilecek gücümüz var. Ama bunu asık suratla değil, bağra çağıra diye gülümseyerek size sevgi ve saygıyla konuşarak yapacağız. Öyle değil mi Öyledir hocam. Ben katılıyorum. Yani çok da üzüntüsünü duyuyorum. İnsanların gülümsemediğini görmek, gülmediklerini görmek ki bunu yani gülen insanın bir soytarı olduğu veya ota durumu ciddiye almadığı, hayatı ciddiye almadığı gibi yorumlayanlar da var. Ben ona da çok üzülüyorum. Öyle bir durum değil. Asıl meselenin her şeye rağmen o gülümsemeyi koruyabilmek olduğunu düşünüyorum ben. Yani evet, şartlar kötü. Mesela sorduğunuzda Yapıyorlar arada sırada böyle sokak röportajı niye gülmüyorsunuz işte biz gülmeyen bir toplumuz. siz ne diyorsunuz falan işte bu ekonomik koşullarda bu hayat koşulunda falan filan diyor insanlar. Haklılar yaşam zor ama yaşam hiçbir zaman kolay olmayacak. Hiç olmadı hiçbir zaman da olmayacak yani dertler hep olacak orada öyle ya da böyle kişiye özel topluma özel neyse. Buna rağmen o gülümsemeyi koruyabilmek bence çok özel bir şey. Asıl gücün de orada olduğunu düşünüyorum bizim yaşamla ilgili değiştiremeyeceğimiz şeyler var. Ama bizim orada verdiğimiz anlamla ilgili de bir sorumluluğumuz var. Evet. Geçen hafta başarı konuşmuştuk. Aha. Belki de en önemli başarı bu koşulların ötesinde gülümseyebilmemesi. Aynen öyle. Koşulların ötesinde gülümseyebilmemesi. Aynen öyle. Ve bir şey daha gözlemleyeceğim. Ben kitap yazıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Seni etkilemek <gülüyor> için bir de gerçek Etkilendim olarak. Söylüyorum. hocam ama. <gülüyor> Şimdi mesela bakıyorum ben 3 tane hocama kitap anı evet. Onların anısına imzaladınız bunlara evet. Siyadım şey ve bunların hepsi gülümseyen, sevecen insanlardı. Asık suraklı öğretmenlerime herhangi bir şekilde içimden gelmiyor. İsmini hatırlıyor musunuz? Yani çok, ben çok zorlanıyorum. Evet. Ben çok zorlanıyorum. Evet. Demek ki uzun vadede baktığınız zaman gerçek güç nerede dediğim zaman bana merhaba diyen, gülümseyen, değer veren insanlar benim kalbime girmiş, oradan kafama gelmiş. ...ve beni hala etkilemeye devam ediyor. Şimdi... ...bizim... ...bir toplum olarak... E, ...yani önce bir birey olarak... ...el alayım ben. Benim mutlu olabilmem için... ...şöyle bir tavır içerisinde olsam... ...desem ki... ...güneş çıkarsa ama çok da olmasın... ...yarım bulutlu olsun... ...derece e, 22 ile 24 arasında... ...olabilir. E, hafif bir... Esinti ya, fena olmaz. Esinti olacak. Var. Ee, ve e, belirli türden ağaçlar, çiçekler olacak giydiğim ayakkabının markası şu olacak elbisem şu olacak yol çok yokuş olmayacak bunlar olduğu takdirde ben mutlu olurum aksanda mutlu olmam hemen <gülüyor> şikayet ederim böyle tabi aşırı uçta söylediğimiz ama tuhafına gidiyor ama bunu Hocam, böyle yapan çok böyle, insan var yani benim hiç tuhafıma gitmiyor ben sadece durumun komikliğine gülüyorum yani hayat böyle yaşanıyor. İnsanların en ciddi yarışlarından biri kim daha dertli durumu. Şimdi biri geliyor diyor ki başım ağrıyor diyor. Öteksi neredeyse kanser olduğunu anlatmaya başlıyor. Bir diğeri nasıl daha kötü hasta olunabileceğini anlatıyor. Ve bir bakıyorsunuz orada bir dert yumağı paylaşmak anlamında değil. Kimsenin kimseyi dinlediği yok. Sadece anlatıyorlar. Ve çok acayip bir noktaya geliyor o zaman. Ve gülmek yani iki seçeneğe yoruluyor. Bir hakikaten az önce konuştuğumuz gibi yani besbelli ki sen çok zayıfsın. İkinci bir seçenek de yani Gülen'in bir menfaati var. Bunun altından bir yet, bit yeni çıkacak diyor mesela. Evet. Yani biri birine gülümsüyorsa abi diyor kesin altından bir terslik çıkacak. Evet. diyor Şimdi bir şey isteyecek bilmem ne yapacak diyor. Evet. Satıcının mesela güler yüzüsünden hoşlanmıyor. Gülüyorsa mutlaka kazıklayacak diyor. Yani toplum ne zaman nasıl bu noktaya geldi ben onu da bilmiyorum. Ama bir şekilde buraya gelmiş Şimdi e, kesinlikle kültürle ilgili bir şey. Bu benim korku kültürü dediğim. Aha. Esas itibariyle insanlar arasındaki ilişkiyi düzenleyen korkudur. <gülüyor> e, kim güçlüyse ondan korkulur. Bir ilişkide korkutan vardır, korkan vardır. Evet. E, korkutan olduğu sürede korkanın doğru yapacağından emin olursun. Ama korkan korkutan kişi yoksa korkan her altı yiyebilir. Şeklinde bir tavır içerisinde. <gülüyor> Ondan dolayı ortamda bakıyorum birisi, birisinden korkması lazım bu insanların. Sınıfa girdiğim <gülüyor> zaman öğrenci böyle olması lazım. İş hayatına baktığın zaman yönetici olarak, müfettiş olarak. Fakat bütün bunların içerisinde insan olarak üretici, yaratıcı cıvıl cıvıl yaşamı yakalamış olmanı zorlaştırıyoruz. Aynen. Değişik yerlerde. Onun için farkına varmamız lazım ve ee, güler yüzlü olduğum halde güçlü olduğumu ispat edebilmek bu çok önemli bir şey. Ben buradan Türkiye'deki bütün aydınlara bu daveti göndermek istiyorum. Güler yüzlü olun ama güçlü olduğunuzu da davranışlarınızla, konuşuşunuzla, gözlerinizle de ifade edin. Güler yüzlü insanın, mutlu insanın zayıf olmadığını kanıtlayalım. Yani burada siz kişisel bir liderlik meselesinden bahsediyorsunuz aslında evet. değil mi hocam? Yani siz kendi hayatınızın lideri olduğunuzu ve bu hayatın yöneticisi sizin olduğunuzu göstermekten çekinmeyin. Ve bunu yaparken de gülümsemekte bir sakınca görmeyin diyorsunuz. Evet. Böylelikle o banka müdür yardımcısına söylediğim şu şey oldu. Çağırırsın çaycıyı. Heh. Dersin ki Hüseyin Bey oturur musun? Ha. Biraz seninle konuşacağım. Bir çay içmek ister misin? <gülüyor> Onu şaşırır adam. ...ama önce şunu söyleyeceksin... ...burada... ...birisi seni... ...işten atacak güce sahipse o benim... ...ben istersem seni atarım... ...başka hiç kimse seni işten atamaz... ...o güç bende var... ...anladın mı Hüseyin Bey... ...bunu söylersin... ...sana Hüseyin Bey demeye devam edeceğim... ...çünkü sen hakikaten insan olarak... Bey ...Hüseyin dini, Bey dini, hak, hak, edin, hak ediyorsun... ...varsın... ...evlisin, çocuğum var kesinlikle saygı duyulacak bir insansın onun için köpek çağırırmış gibi bir çağırma ben kendime yediremiyorum sen de yediremezsin Hüseyin Bey demeye devam edeceğim lütfen iyi dinle beni ve bütün arkadaşlarımla konuşacağım şimdiden sonra bu koridorda herkes seni Hüseyin Bey olarak davranacak sen de bir şey rica ediyorum eve gittiğin zaman bu konuşma eşini anlat çocuklarına anlat ve lütfen sen de onlara onurlu insanlar olarak davran hepimiz bunu yapabiliriz Polat her bir öğretmen sınıfta bunu yapabilir. Emin ol, o sınıfta sevilmesi zor olan, sen güler yüzlü olduğun zaman alacak çocukların her birisi sevilgiye çok muhtaç. Aynen. Ama aynı Hüseyin Bey'e yapıldık gibi, herkesin içinde değil. Ne evet. yapıyorsun lan bunu? Şimdi ben sana gösteriyorum. Düşünme gönderiyorum seni yerine. Teker teker sabırla. Gel bakalım. Ne oluyor? Ve onun aile hayatında ne olup bitiyor? Kendiyle ilişkisine ne? ne? Ben sana saygı duyuyorum. Sen Türkiye'nin geleceğinde önemli bir potansiyelsin. Sana saygı duyuyorum. Seni seviyorum. Ve senin için yapacağım her şeyi yapmaya hazırım. Bunu bil. Yalnızken konuşacaksın bunu. Her şeyin farkındayım. Hiçbir şekilde senin onurunu herkes için de kırmayacağım. Bunu bil. Ama senden beklentim var. Lütfen. ...birbirimize saygılı davranacağız. Bana öyle geliyor ki... ...hakikaten... ...aile terbiyesi almış... ...benim ülkemdeki hiçbir... ...öğrenci buna ters dönemez. dönemez hocam. Ve ömür dönemez. boyu etkisi sürer. Bunu... ...yapmak enerji alır... ...sevgi ister önem vermek ister. Ama bunun için varız bu dünyada ya. Ya hocam tabi orada şöyle bir şey de var. Yani bu bahsettiğiniz öğretmen o öğrenciyi bu bahsettiğiniz yönetici o Hüseyin Bey'i var ediyorlar. Sen diyorlar ki bu hayatta varsın. Fakat bir insanın bunu yapabilmesi için sanırım önce kendi hayatında var olması lazım. Yani siz eğer kendi hayatınızda varsanız o zaman birine gülümsemekle ilgili bir sıkıntınız yok. Çünkü siz zaten güçlüsünüz, bunu siz biliyorsunuz. Bir başkasının bunu bilip bilmemesi çok önemli değil. Bugün bilmiyorsa yarın bilecektir. Bir gün bir yerde ben bunu uygun bir şekilde, gerektiği şekilde anlatacağım ve o bunu anlayacak dersiniz. Yani. Ama ben kendi hayatımda yoksam o zaman işte burada hepimizin... Üstüne oturup karar vermediğimiz ama gelip geçen bu kriterler belirleyecek kimin kendi hayatında var olacağını. O zaman da asık surat daha geçer akçe diyor adam. Evet. evet. Asık suratlı olursan Hüseyin Bey de korkuyor diyor. Korktuğu zaman da benim çayımı zamanında getiriyor diyor. Öğretmen şu öğrencinin canını okurum diyor. Evet bunun geleceğini mahveder belki diyor. Bilmiyor değil öğretmen biliyor. Fakat kalan 49 tane çocuğu korurum diyor. Sorarsanız öğretmen de bunu anlatacaktır. Kalan 49'u için bir taneyi harcadım diyecek Evet 50'sinin onun sorumluluğunda olduğunun farkında değil o öğretmen bence Evet ve bir tanesini harcarken aslında öbürlerini de kurtarmıyor Öyle Yok, bir model oluşturuyor tabii, ki tabii canım, tabii yani. Öyle bir model oluşturuyor ki Nasıl Ve bir mi? de bu kavramı yeniden e, kullanmak istiyorum Bu başarı konusunda konuşurken yine sen dile getirmiştin evet. Kendi yaşamında var olma Aynen öyle Kendi yaşamında var olan insan kendi yaşamında kendisi olarak var olma becerisine sahip, felsefesine sahip, değerlere sahip var olan insanın gözlerinin içi güler. Ve o gözlerin içinin gülmesi aslında sayfalar sayfalar dolusu nasihate değer. Dünya kadar mesaj veriyor hocam. Bir de yani mesela onu söyleyenler var. Yani adamın bu sahtekar mıdır değil midir onu bilemiyorum diyor mesela. Ben o yüzden gülmüyorum. Tutup onun böyle kafasına bir tane pat diye vurasın geliyor benim o zaman. Nasıl bilemiyorsun ya? Yani çocuk anlar birinin gerçek gülüp gülmediğini. Herhangi bir hayvan anında anlar. Ve senin de için bilir iki dakika dinlersen onu. Yani biri bana baktığında o gülümseme gerçek midir? Rolün gereği midir? Şimdi bir iş, alışveriş merkezine gidiyorsunuz. Bir şeye gidiyorsunuz. Zaten Türkiye'de de oturdu bu iş. Herkes gülümseyecek deniyor. Fakat olmadık yerde durmuyor işte. Yani bakırsınız, Adam gülümsüyor ama o kadar oturmamış ki üstüne. Yani biri ona demiş çocuğum sen her gelen müşteriye gülümseyeceksin diyor. Giriş kapısındaki görevliden reyonun başındaki kıza kadar herkes gülümsüyor sözde. Fakat o kadar yalandan o kadar içtenlikten uzak ve o kadar formül olduğu belli ki Hiçbir şekilde içi dolmuyor ve o zaman hakikaten ben de hissediyorum yani ya bu arkadaşlar bana gerçekten yardımcı mı olmaya çalışıyorlar bir sürü kamera var onları izliyorlar o yüzden mi böyle yapıyorlar insanın e, aklına türlü türlü şey geliyor hocam evet evet yani e, gülme gülümseme maskesiyle Gerçek Oo. gülümseme arasında çok büyük fark var. Evet. Ve çocuklar hiçbir zaman hiç yemezler. Maske yani. olarak gülümsemezler. Hiç yemezler. Geçen gün gazete okuyorum. Ben de farkında değilim sizin şey surattan. bende de var demek ki. <gülüyor> Oğlan geldi. Baba niye kızdın diyor. <gülüyor> tamam. bir şey okuyormuşum. Ya. Hakikaten yani o sırada eşim söyledi. Oğlum dedi. Babam bazen dedi bir şey okurken öyle oluyor dedi. Tamam mı? Ben o ana kadar fark etmemişim demek ki kaptırmışım kendimi hakikaten böyle ciddi. Baba diyor biri mi seni kızdırdı diyor çocuk tamam Tabii. mı? Ya şu da söyleyeyim 4 yaşında şimdi evet Poyraz 4 yani yaşında. Yani 4 yaşındaki evet. çocuk benim kızgın olduğumu veyahut da suratımdaki ifadenin öyle bir anlama geldiğinin farkında ve bunu metrelerce uzaktan ona da yönelik olmayan duyguyu fark eden çocuk nasıl fark etmesin gülümsemenin gerçek olup olmadığını? Kedi bile anlar hocam ya. Evet. Yani Polat şimdi diyelim ki bizi dinleyen anneler babalar şöyle bir şey verseler karar verseler Aa, ya çocuklar biz güler yüzlü bir aile olacağız evet. biz güler yüzlü bir aile olacağız birbirimizi hatırlatalım deseler bu gerçekçi midir? Çok gerçekçi çok olur. gerçekçi, çok gerçekçi. yani evet. hiç de bir zorluğu da yok hiç de bir problemi yok. Ve tahmin ediyorum çocuklar kolları sıvarlar hatırlatırlar. Yani tabii ki bir de doğalarına o kadar uygun ki çocuklar zevk alarak gülüyorlar, gülmekten zevk alıyorlar. O böyle büyüdükçe büyüdükçe bir kartopu haline geliyor. Evet. Zevk alıyor daha çok gülüyor, güldükçe daha çok zevk alıyor, büyüyor büyüyor, acayip bir zenginlik haline geliyor. Yani şunu söyleyecek bir ana baba yok. Ben kesinlikle ben bütün çocukların evde sessiz olmasını, hiç gülmemelerini istiyorum. Bunu söyleyecek kadar vicdansız hiç kimse olduğunu düşünmüyorum ben. Evet ve Ger buradan da biz aslında tüm Türkiye'ye bir böyle bir meydan okuyoruz. Yani bu yapılabilir diyoruz, size bağlı diyoruz. Ve evet karar verelim, diyelim ki bizim aile güler yüzlü bir aile olacak. Dışarıda farklı farklı yorumlanabilir, onunla ilgili sohbet kuracağız çocuklarımızla ama biz aramızda güler yüzlü bir aile olacağız. Güler yüzlü aile olursanız sağlığınız daha iyi gideceğine garanti veririm. Evet kısa bir aradan sonra... Güler yüzle geri geleceğiz güler yüzle gireceğiz dedik güler yüzle giriyoruz hocam o az önce bir şey söylediniz o benim için çok etkili ee... Sağlığa katkısı bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey bu. Yani gülmek sağlığa yararlı mıdır değil midir diye düşünülecek bir durum yok. Bununla ilgili yapılmış bilimsel araştırmalar var. Çok net salgılar çalışmaya başlıyor. insan kendini daha iyi hissediyor. Enerji çıkmaya başlıyor. Daha mutlu oluyorsun falan filan. Bütün bunlara rağmen yani bir şey var ve bunun bizim sağlığımıza faydası var ama biz onu yapmıyoruz. Ya ben o zaman hakikaten düşünüyorum ya nereye gidiyoruz, niye böyle bir şey yapıyoruz? Mesela düşünün bizim toplumda bir erkeğin gülmesini normal kabul etmek için o adamın sarhoş olması lazım. Abi işte çok gülüyor ama sarhoş şimdi diyor. Evet. Ya adam sarhoşsa Kendin kendisi, de değil. kendinde değil. Adamın gülmesi için kendinde olmaması lazım. <gülüyor> kendinde olmadığı zaman kabul edilebilir bir şey. Öyle olunca da mesela bu kadar bastırılmış her sarhoşluk bir ile sonuç buluyor. Değil mi? Tabii. Yani normal bir şekilde geçmiyor. Bakıyorsunuz insanlar niye alkol kullanıyorlar, ne oluyor, niye bitiyor diye. Böyle devam ediyorlar. Ve şöyle bir inanç da var bizde mesela o kadınlar falan yapar. Çok güldük ah başımıza bir şey gelecek diye. Ya. Evet. Sen de gördün değil mi? Gördüm hocam gördüm yani siz anlatıyorsunuz ama Bu sadece sizin anlattığınız bir şey değil Hepimizi gördüğümüz için çok etkiliyor bizi Yani bu nasıl bir anlayıştır Nasıl bir bakış açısıdır Çok gülersek başımıza bir şey gelir Allah niye bizimle öyle bir derdi olsun ya? Yani. Polat, bekliyorum bir gün inşallah Cem Yılmaz Bunu alır işler Çünkü Cem Yılmaz söyleyince herkes bütün Türkiye konuşuyor Yani hakikaten Böyle gülüyorlar e, hanımlar ve sonra diyorlar ki tövbe yarım tövbe sağa çok güldük. Bir de yukarıya bakıyorlar diyorlar ki inşallah başımıza kötü bir şey gelmez. Bunun bir gerçek boyutu olsa evet. o Cem Yılmaz'ın şovundan çıktıktan sonra insanları bilimsel anlamda takip ederler. Yüzde kaçının başına kötü bir şey gelmişti. Yani evet. çok güldüler 2 saat 3 saat neyse çıktılar artık onların başına bir şey gelmesi lazım. Gelmesi lazım. Biz sohbet ettik çok güldük <gülüyor> başımıza bir şey gelmiyor. gelmiyor öyle bir şey yok. Hatta yani. şimdi söyleyeceğiniz şu, araştırmalar gösteriyor ki sağlık geliyor, çok gülün. <gülüyor> Sağlıklı <gülüyor> oluyorsunuz. Ben Amerika'da ders verirken, e, efendim ben Amerika'dayken diye başlamak istemiyorum ama orada denedim. Ya onu yapalım, çok kalmışsınız kal hocam. 25 yıl kaldım hakikaten. E, şöyle bir durum oldu, e, saat 19.30'da işi gücü olan yetişkin insanlara e, yüksek lisans dersi veriyorum. <gülüyor> Ve <gülüyor> o sırada araştırmalar da yapılmış. Verdiğim ders de e, bilissel psikoloji. Kabilissel kağlacı. E, şunu gösteriyor. Eğer <gülüyor> içerik olarak gülünecek bir şey yoksa kaslarla başlayın. Yani şöyle yapın. <gülüyor> Sonra başlıyorsunuz gülmeye ve bu ortamda gülme yaratıyor. <gülüyor> Şimdi ben dedim bunu deneyeceğim sınıfta. <gülüyor> Çıktım <gülüyor> ve aa, oturdum şöyle masaya. Evet. Herkes bana bakıyor. Dedim e iyi akşamlar. Ve aa, <gülüyor> dedim. Önce baktılar. <gülüyor> dedim kimisi bana <bu> <gülüyor> dedim Üç dakika sonra herkes kahkahayla gülmeye başladı. Güldüler, güldüler, güldüler. Sonra bakıyorlar niye gülüyoruz diye. <gülüyor> ve şey yaptım. Aa, Yorgunluğunuz gitti mi dedim. Çünkü araştırma gösteriyor ki serotonin o yorgunluk maddesini yiyip bitiriyor. Yiyip bitiriyor dedim hocam. Evet. Yeniliyor vücudu. Evet yeniliyor. Aynen. Ve hakikaten böyle gözler pırıl pırıl oldu. Ay çok iyi geldi çok iyi. Her, her derste bunu yapalım dediler. <gülüyor> Ve hop sömestir her derste ben <gülüyor> diye başladım. Herkes de güldü. <gülüyor> Kesinlikle sağlıklı yapıyor. Yani mekanizma çok güzel oturmuş. Çok güzel hocam. Hiçbir şey eksik çok, bırakmamış. Çok çok çok Yaratan hiç. hiçbir şey eksik bırakmamış. O bakımdan dediğim gibi bizim güçlü otorite durumunda olan aydınlarımıza bir görev düşüyor. İmgeyi değiştireceğiz. Güler yüzlü insan zayıfları, Güler yüzlü insan güçlüdür değiştireceğiz. Kim gülebiliyorsa gerçek güç ondadır. Hocam menfasız gelen Alay etme amacı taşımayan gülümsemenin zaten zayıflık gibi bir mesajı da yok. Yani siz altında başka bir şeyle gülümsüyorsanız, az önce söyledim kaçlar zaten onu hissediyor. O gülümseme gerçekten sevimli bir gülümseme değil. Bütün gülümsemeleri birbirine karıştırmamak da lazım o anlamda. Ve ben evet. şey de çok önemsiyorum. Yani insanlar kendileriyle de eğlenebilmeli. Ya illa birilerinin yanında illa bir durum olmalı illa bir şey olması gerekmiyor. Ben ben hakikaten bazen kendime çok gülüyorum ve bunu öğrendiğim için de çok mutluyum. Yani insan insan kendiyle dalga geçmeyi, kendine gülebilmeyi zaman içerisinde öğreniyor. Çünkü çuvallıyorsunuz aksi takdirde. Yani iki seçenek var. Bir hata yaptınız, yanlış bir şey oldu, ummadığınız bir şey başınıza geldi. Ya kendinizi yerden yere atacaksınız, ya bunu gidip birine bir şikayet şeklinde bildireceksiniz, ya üstünü kapatmaya çalışacaksınız, bütün o rezillikleri de üstüne yaşayacaksınız ya da ya böyle de bir şey yaptık dur bakalım deyip kendi kendinize eğleneceksiniz. Evet. Yani hakikaten kendine gülebilmek bence önemli bir başarı. Ben de umuyorum o aşamaya gelmişimdir. İşte benim hayat hikayemi yazdığım Hı -hı. kitapta. Ben yazmadım da Canan Dilan'ın yazdığı kitapta. O dandan düşen psikologta. Her şey olduğu gibi anlattım. Aynen yani ya. yaptığım hatalar, rezillikler, utanç verici durumlar. Ben yaptım. Böyleyim ve bundan Alınacak dersler var ben aldım herkes alsın şeklinde ve kişinin kendine gülebilmesi bence çok önemli bir, çok başarı. Önemli bir, şey. müthiş önemli Aa, bir başarı müthiş önemli şey. başarı ve bence kişinin kendine gülebilmesi kendini çok ciddiye alan insan of. yaşamının liderleri yapamaz öğrenci olmayı bırakmıştır o ee, kalıplanmıştır ve yani, belirli bir bilgisayar gibi belirli formüller uygularak devam ederiz pozisyonu kaybetmemeye çalışıyorsunuz orada hocam evet yani, ben çok ciddiyim burası çok önemli bir yer çok önemli bir adamım bunu yitirmemeliyim diyorsunuz evet. ama e, bütün gelişme fırsatlarını bütün mutluluk fırsatlarını evet. da bay evet. bay göndermiş oluyorsunuz ve yeniden başarıyla ilgili konuştuğumuz kavramlardan bir, bir tanesi geldi mükemmel olma meselesi ne kadar sıkıcı bir şey yani <gülüyor> dediğim gibi Allah düşmanlarımın başına mükemmel eş versin, <gülüyor> <gülüyor> mükemmel yönetici versin, mükemmel öğretmen versin. Yani mükemmel olmadığının farkına varınca o zaman yaşam senin oluyor. Aynen öyle. O zaman gülümseyebiliyorsun. O zaman diyorsun ki şu sağda kar yağdı, yağmur yağdı, güneş şu veya bu şekilde oyun devam etti. Ve oyunun kendisiydi güzel olan. Aynen Arkadaşlar öyle. dostlar vardık. Oynamaya devam ettik. Her zaman için kim attı golü meselesi yoktu. Oyun devam etti. Aynen öyle. Oyun devam etti. Ya hocam yaşamı yargılamadan kabul etme meselesi bence bu gülümseyebilme meselesi. Yani hayat orada devam ediyor şimdi. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. Her gün başımıza gelen hikaye bu. Hiç beklemediğin bir yerde, hiç beklemediğin anda... Korkunç bir trafiğin içerisine girebilirsin ve dünya kadar zaman kaybedebilirsin. Şimdi bu, bunu yaşarken önünde iki seçenek var. Birincisi küfredebilirsin. Arabanın içinde oflayıp puflayabilirsin. İşte kullanıyorsan bir sigara daha yakabilirsin. Ne bileyim bir sürü şey yapabilirsin ve bunların hepsi de Allah belasını versin lanet olsun çerçevesinde yürüyebilir. Bu bir seçenek ve bunu uygulayan bir dünya insanda var. Bir diğer seçenek de ya geldi başımıza ne yapacağız şimdi? Yani içindeyiz. Sıra dışı bir durum da değil yani her an her yerde başımıza gelebilir. O zaman biz burada geçireceğimiz zamanı baştan kabullenip değerlendirmeyi düşünelim. Yani ne yapabilirim ben mesela ne yapıyorum kendi adıma benim için telefon etme zamanı o zaman. Trafik durmuş. Hiçbir yere gittiğimiz yok. Zaten ayarlamışsın. Bir kulaklıkla zaten kullanıyorum telefonu. Evet. Ha diyorum tamam şimdi telefonlarımı edeyim. <gülüyor> Özellikle de normal zamanda görüşmekte zorlandığım, sesini özlediğim arkadaşlarımı aramayı tercih ediyorum böyle zamanlarda. Evet. Ha diyorum ya ne güzel oldu. Şimdi diyorum şu anı keyifli bir şekilde değerlendirebilirim. <gülüyor> Diyorlar ki parat yine mi sıkıştı trafikte? <gülüyor> Babamdan öğrendim. O da öyle, öyle yapıyor. <gülüyor> Evet. Bir ara baktım babam hakikaten her aydın otobanına girdiğinde beni telefonla arıyor. <gülüyor> ba Arabada bir ses var, arkada bir ses var. Baba ne yapıyorsun? Otobandayım, otobandayım. Ha o zaman anladım. Babamın ya uykusu geliyor, <gülüyor> ya orada ben aklına geliyorum. Bir şey oluyor. Adam <gülüyor> telefon ediyor. Öğrendim ben de yapıyorum. Her trafikte tıkandığımda evet. birilerini arıyorum. Müsaitsek sohbet ediyoruz. Ya, ben o anlamı yüklemeyi tercih ettim. Şimdi bir fırsat oluştu diyorum. Bu arkadaşla görüşmek için. Bilmem kimle konuşmak için bir alan oluştu. Öyle değerlendiriyorum. Evet. evet. Yeniden şimdi ve burada ne yapabilirim? Bütün gücümüz ondan ibaret ve hakikaten. Yani olması gerekene kafayı takıp olanı ihmal ettiğimizde o zaman yazık oluyor ya. Yazık oluyor. Ve olanı yaşamın bir parçası olarak kabul ettiğin zaman içine şöyle bir yaşıyorum, yaşıyorum, varım kendi yaşamımda varım duygusu geldiğinde esas itibariyle yaşam orada başlıyor. Değerli izleyenler umarım bu programı seyirlerken bir güler yüzünüz vardı, gözleriniz içi Onun devam etmesini istiyoruz. Palat'cığım çok teşekkürler. <gülüyor> ben teşekkür ederim hocam. Bayağı güldük İnşallah başımıza bir şey gelmez. <gülüyor> gelmez gelmez. Önümüzdeki hafta efendim yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.